Son zamanlarda kaçınılmaz bir biçimde hep başladığımız gibi Meksika körfezindeki petrol faciası ilk haberimiz. ABD Başkanı Obama'nın enerji konularındaki danışmanı Carol Browner kendilerini en kötü senaryo için hazırladıklarını ve petrol sızıntısının Ağustos ayından önce durdurulamayabileceğini belirtti. Meksika körfezindeki patlamadan sonra Louisiana eyaleti kıyılarına vuran petrol olumsuz etkilerini iyice göstermeye başladı Üst düzey bir Amerikalı yetkili Meksika körfezindeki petrol sızıntısının Amerika'nın karşı karşıya kaldığı en kötü çevre krizi olduğunu söyledi. İngiliz petrol şirketi BP sızıntıyı durdurmak için denediği son yönteminde başarısız olması üzerine yeni bir taktik deneme kararı aldı. Ancak kullanılacak yeni yöntemlerin de başarı sağlayıp sağlayamayacağı net değil. Ülkemizde bıldırcın ve üvey üveyikler için 16 yıldır haftada 3 gün olan avlanma süresi bu yıl sürpriz şekilde 4 güne ördek, kaz ve su kuşları için av kotasının günde 4'ten 6'ya çıkarılmasına tepki çok büyük. Kararın silah sektörünün baskısıyla alındığı düşünülüyor. Asli görevi çevreyi, doğayı, tabiatı, hayvanları, yaban hayatını korumak olan Çevre ve Orman Bakanlığı'nın bu yıl av limitlerini ve avlanma sürelerini arttırması bazı sorular ve iddiaları da beraberinde getirdi. Av hayvanlarının sayısı mı arttı ki bu karar alındı? Oldu bittiye getirilen kararın ardında silah sektörünün baskısı var mı? Çevre ve Orman Bakanlığı'na bağlı bakanlık ile avcı kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Merkez Av Komisyonu'nun 26 Mayıs'ta yürürlüğe giren kararıyla Bıldırcın ve üyelikler için 16 yıldır 3 gün olan avlanma süresi 4 güne çıkarıldı. Ördek kaz ve su kuşları içinse av kotası genişletildi. Karara tepki yağmuru var. Komisyonun kararları Evrenin sessiz kurbanları av kuşlarının katliamı anlamına geliyor. Mahkemenin bu kararı iptal edip öldürülecek milyonlarca kuşu özgürlüğe uçurması gerekiyor. Av ekonomik açıdan bakacak olursak her yıl 8 ton çinko sülfat fare için, 350 bin ton ilaç süne için sarf ediliyor. Edirne'den Ardahan'a kadar aralıksız sıralanmış kamyonlar dolusu zehir demek bu. Bu zehirden insanlar ve yaban hali, Hayvanları da etkileniyor. Halbuki buldırcın keklik gibi av hayvanları çoğaltılırsa bu ilaçlara gerek kalmayacak. Dolayısıyla bir an önce Merkez Av Komisyonu kararı çerçevesinde bu hayvanların korunarak aynı zamanda doğamızın zararlılardan da, da korunması sağlanması gerekiyor. Malezya'da bir bakan bir Hint şirketinin Malezya'da ilaçların hayvanlar üzerine deneneceği laboratuvar inşa etme planı ile ilgili olarak Allah hayvanları deney için yarattığı yorumunu yaptı. Malezya'nın Malaka eyaletinden sorumlu bakan Muhammed Ali Rüstem, hükümetin Vivo Biotech şirketinin eyalette kurmayı planladığı biyoteknoloji merkezine onay verdiğini belirterek, ilaç yapımı için hayvanların denek olarak kullanılması gerektiğini söyledi. Allah maymunları ve fareleri insanların hayrına deneyler için yarattı diyen Rüstem, Hayvan hakları savunucuları ve bu kuruluşlara söz konusu laboratuvarda suistimal olmayacağı ve uygun prosedürler izleneceği güvencesini verdi. Rüstem hayvanların etini yemek de zalimce görülebilir ancak bu yaygın bir biçimde kabul ediyor diye konuştu. Laboratuvarın kurulması planı Malezya'nın hayvan araştırmaları konusunda düzenlemeleri olmaması ve hayvanların su istimali açık hale getirilebileceği gerekçesiyle eylemcilerden çok büyük tepki çekti. Evet, Greenpeace'in bayrak gemisi Rainbow Warrior Akdeniz'in ortasında açık denizde şu anda. Ama şu ana dek mavi yüzgeçli Okynoslar henüz oralara uğramış değil. Av tekneleri, römorklar ve destek gemileri de orada. Fransız donanma gemisi ve balıkçılık balıkçılığı denetlemek ve korumak için de Akdeniz'de ama Okynoslar ortada yok. Belki de su henüz yeterince ısınmamıştır diye ümit edebiliriz içeri girmek için. Belki de balıkçılar Yanlış yerlere bakıyorlar. Ya da orkinoslar gelmekte geciktiler. Ama herkes için hepsinden kötüsü orkinosların bitmiş olabileceği gerçeği. Yıllardır bilim insanlarının ve çeviricilerinin uyarılarını dinleyen olmadı. Ama gerçek şu ki bir canlıyı geri dönüşü olmayan bir sınıra gelene dek avlamaya devam edersek bir noktadan sonra tamamen kaybederiz. Endüstriyel balıkçılık filoları ile besin zincirini alt, alt üst ederek ve canlıların dengesini bozarak ekosistemi tümüyle değiştiriyoruz. Bu genellikle aşırı avlanılmış bir canlıyı tekrar kendine getirebilme çabalarının da daha da zorlaşmasıyla sonuçlanıyor. Örneğin denizden çok fazla sayıda balığın avlanması deniz analarının veya kabukluların artmasına neden olur. Bunlar ise balık yumurtalarını ve yavrularını yiyerek balık stoklarının yenilenmesini durdurur. Akdeniz'de mavi yüzgeçli orkinos için gırgır avcılığı sadece 15 Haziran'a kadar sürecek. Ondan sonra sezon kapanıyor. Sezonun böylesine kısaltılmasının nedeni ise bugüne dek aşırı avlanma kapasitesiyle son derece azalmış olan stokların avlanması. Son yıllarda işte bu yüzden Orkinos Gırgır Avcılığı yılın 11 ayında yapılırken bu yıl 1 aya indirilmek zorunda kalındı. Aynı şekilde av filolarındaki tekne sayısı da dramatik bir şekilde azaltıldı. Yalnızca bizler değil hükümetlerin eyleme geçmesi ve bir an önce bu acımasız avı durdurup yumurtlama alanlarını koruma altına alarak denizlerden çobanı Orkinoslara bir nefes alma olanağı tanımaları gerekiyor. Artık bekleme zamanı değil, kurtarma zamanı. Ümit ediyoruz Orkinoslar 15 Haziran'a kadar Akdeniz'e girerler. Yeşil ve barış dolu bir gelecek için sağlıcakla kalın.